Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim öncekiyle hoş gelmişsiniz. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim İstanbul'dan Hüsna Cavacı Nebi nedir, Resul nedir diye sormuş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirine. Veliajmi İmvei ve Mursalein, Veliajmi ve Nebi nedir? Resul nedir? Nebe haber demektir. Nebi haberi alan demektir. Allah'tan vahyi alan demektir. Genel olarak Allah'ın kitap verdiği, sahifeler verdiği. peygamberler demektir. Resul ise elçi demektir. Vahyi taşıyan demektir. Vahyi Allah'ın kullarına taşıyan. Nebiler aynı zamanda Resuldür de. Hem haberi almıştır, vahyi almıştır, hem de taşıyor. Resul ise bir önceki Peygamberin peygamberliğiyle, nebinin nübüvvetiyle Resulluk yapan demektir. Yani kendisine kitap verilmemiş ama vahyin bilgisiyle Allah onu bilgilendirmiş, hikmet ona vermiş. O da Allah'ın vahyini taşırken vazifeyi Allah'tan almıştır ama yeni bir şeriat getirmemiştir. Yeni hükümler getirmemiştir. Bir önceki peygamberin getirdiğini ümmetine taşıyor. Taşımaya devam ediyor. Bu manada bütün sahabeler Resulullah Efendimiz'in Resulüdür. Aynı zamanda Allah'ın vahyini taşıdıklarından dolayı Allah'a da Resul olmuş olurlar. Bütün müminler de aynı şekilde bu vasıftadır ayet Kerime'de öyle buyurdu. Muhammed'in Resulullah ve me'ahım. Onlar da, Resulullah'la beraber olanlar da Allah'ın Resulleridir. Yani, o vahyi taşırlar. Taşıyorsa, Allah'ın Resulü olmuş olur, Resulünün Resulü olmuş olur. Evet, Nebi değildirler. Şimdiki e, anlama tabiriyle Peygamber değildirler ama Allah'ın vahyini taşıdıkları için Resulullah Efendimiz'in Resulü olmuş olurlar. Taşıdıkları Allah'ın vahyi olunca Allah'ın da Resulü olmuş olurlar. Bütün müminler bu vasıftadır. Mesela biri bir ayet öğrense, gidip evde çocuklarını anlatsa ne yapmış olur? Allah'ın vahyinin resulluğunu elçiliğini yapmış olur yani. Onu taşımış olur. Bütün müminler bu manada Resulullah Efendimiz'in Resulü'dür. Allah'ın vahyini taşımaları gerekir. Allah bu görevi onlara yüklemiştir. Bütün müminler bununla görevlendirilmiştir. Hem Resulullah Efendimiz'e tabi olurken onun Resulü'nü de yaparlar. Bir de manevi olarak resullüğünü yapmak vardır ki o da Allah'ın ayetlerini üzerinde gösterip haliyle Allah'ın ayetlerini anlatmaları lazım ki bu da manevi olarak o Allah'ın resuluğunu Resulü'nün Resulü'nü yapmış olurlar. Bütün müminler bu vasıftadır. Bu vasıfta olmalıdır. Değilse eksiklik var. Resulullah Efendimiz'e tabi olmakta eksiklik var. Allah hepimizi Allah'a itaat edenlerden Resulü'ne tabi olup ona Resul olanlardan eylesin inşallah. Amin. Efendim Konya'dan Kamile Üçler, dini konularda hizmet etmek istiyorum. Ancak buna engel olanlar var. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Kim bize engel olursa olsun, Allah yolunda yürürken, Allah yolunda hizmet ederken, asla engel tanımamak gerekir. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin bize engel olmaması gerekir. Eğer bulunduğumuz ortam, bize engel oluyor, bize mani oluyorsa bu durumda Allah'ın rızasını kazanmamızda bize mani oluyor demektir. Ebedi hayatımızı kazanmamızda bize mani oluyor demektir. Hazreti insan olmamızda bize mani oluyor demektir. Onlardan da uzak durmak gerekir. Nerede yardım görüyorsak orada olmamız gerekir. Evet buna dikkat etmek gerekir. Sahabe nasıl ki iman ettiklerinde bütün tavırlarını ortaya koyup her şeylerini feda edip kurban ettilerse mümin öyle olmalıdır. Eğer sahabenin kazandığını kazanmak istiyorsak, onların gittiği yere gitmek istiyorsak bizim de bu tavrı gösterip engel tanımamamız gerekir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Savaş Rabbimizin cemalini müşahadeyi nasıl yaparız? Ve onu müşahade ettiğimizi nasıl anlarız? Rabbimiz müşahade sırasında herhangi bir melek aracılığı olmadan bize hitap edecek mi? Müşahadeyi bu şekilde anlamak doğru mu? Evet. Bu şekilde anlamak doğrudur ama eksiktir yalnız. Allah'ın cemalini müşahade ettiğimizi nasıl anlarız? Bir şeyi gördüğümüzde şahit olduğumuzda Orayı anlamamak mümkün müdür? Mümkün değildir. Allah'ın cemalini müşahade öyle hayali bir şey değildir. Allah'ın cemalini müşahade eden Allah'ın insana nefettiği ruhtur. Yani Allah'ın nefettiği ruh Allah'ın cemalinin sahibinin cemalini müşahade etme gücüne sahiptir. Hakkına sahiptir. Yoksa Allah baş gözüyle görülmez. Cemali müşahade edilmez. O gözleri ihata eder ama gözler onu ihata edemez. Bunu kendi üzerinde müşahede eder. Buna beraber Allah perdeyi kaldırdığı için Allah'ın kendisine nefret Allah'ın cemalini müşahede eder. Hitabını da işitir. Hitap ruhadır. Bu durumda aradaki perde de ruh olmuş olur. Ruha gelen o tecelli, o müşahade gönüle aksederken ruhtan geldiği için ruh aynı zamanda o tecelliye, o e, hitaba da perde olmuş olur. Onun için. Perdesiz asla müşahade mümkün değildir. Eğer tecelli ruhaysa bu durumda ruh aynı zamanda tecelli gönüle gelirken, insan onu anlarken ruh aynı zamanda ne olmuştur? Hem müşahadeye hem de hitaba perde olmuştur. Evet. Efendim Malatya'dan Ömer Sultanoğlu. Esselamu aleyküm değerli şeyhim. Öncelikle saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizi TV ve internet üzerinde takip ediyorum. Sizin yaptığınız gibi yapmaya çalışıyoruz. Ben canlı balık ala, canlı alabalık çiftliğinde çalışmaktayım. Canlı pazarladığımız balıkları arkadaşlarımız müşteriye sunarken, sert bir cisimle kafasına vurduktan sonra balığı öldürüp temizliyorlar. Ortalama günlük bin balık bu şekilde temizlenip müşteriye sunuluyor. Bu balıkları kendi kendine ölmesini beklememiz mümkün değil. Balıkların bu şekilde öldürülmesinde bir vebal <gülüyor> var mıdır? Allah'a emanet olun demiş efendim. Allah razı olsun. Allah bütün canlıları insanın hizmetine vermiştir. Nasıl ki bir hayvanı kesmek caizse, doğruysa, olması gerekiyorsa bu balıklar için de böyledir. Eğer onu kesmek e, mümkün değilse bu durumda herhangi bir şekilde e, öldürmek gerekiyor. Mutlaka yapanlar ne yaptığını biliyor. Nasıl yaptığını, en kestirme yoldan onları nasıl öleceğini biliyor mutlaka. E, zaten oltayla yakaladığımızda da aynı şekilde dışarıda bıraktığımızda gene ölüyor. Her halükarda e, herhangi bir sorumluluk e, olmayacak gibi görünüyor. Eğer mümkünse, kafalarını kesip vermesi gerekir. Yok, eğer bu mümkün değilse zaten, böyle olması gerekiyorsa, en uygun durum da o durum gibi görünüyor. Herhangi bir sorumluluk yoktur yani. Efendim Yusuf Yenilmez, hayırlı akşamlar. Hayırlı Yüce Allah'ın aciz bir kulu olarak hocama sorum. Oğlumu evlendirmek için uğraşıyorum ama olmuyor. Nasibi kapalı diyorlar. Böyle bir durum var mı? Hocam ne yapmam gerekiyor? Allah sizlerden razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Herhangi böyle bir durum yoktur. Bunlar böyle e, hürafe, e, nasibi kapali diye bir şey yoktur. Mutlaka Allah'ın bir takdiri vardır. Bize düşen çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Elimizden geleni yapmaktır. Bir şeyi kendimiz için hayırlı gördüğümüzde, onu almak için, o işi yapmak için çabamızı, gayretimizi sarf ederiz. Takdir Allah'ındır. Nasip kapalı diye bir şey olmaz. Bunun için Allah ait i kerimede ne buyuruyordu? Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için yeryüzüne dağılın dedi. Bu durumda eğer evladımızı evlendirmek istiyorsak, bizim sebeplere, vesilelere sarılmamız gerekir. İnşallah Allah hayırlısını ihsan eder, ikram eder kısmetin kapalı olması diye bir şey de söz konusu değildir. Evet. Efendim Zonguldak'tan Nilgün Gemicibaşı. Selamun Aleyküm. Benim hocama sormak istediğim bir soru var. Hocamın sohbetlerini TV'den izliyorum. Ondan Allah razı olsun. Bildiğim kadarıyla bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Benim mürşidimin de hocamın olmasını çok istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Ona nasıl ulaşabilirim? Bilgilerinden daha fazla nasıl faydalanabilirim? Bu konuda beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim, saygılarımla demiş. Allah razı olsun. Kardeşimiz arasın, telefon numarasını bıraksın, arkadaşlar ona ulaşır. Daha geniş bilgi verirler. Eğer biri, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, dediyse o onun mürşidi olmuş olur. Eğer biri bizim kulluğumuzu kabul ettiyse, söylediklerimizi kabul ettiyse, bizimle beraber yürümeyi kabul ettiyse, bu durumda mürşid olarak kabul etmiş olur, yolculuk başlamış olur. Yapılması gereken şey, sohbetleri dinlemektir, anlamaya çalışmaktır, gereğini yapmaya çalışmaktır, gönlümüzün beraber olmasıdır. Gerisini arkadaşlar izah eder inşallah. Böyle olduğunda zaten yolculuk başlamış. İnşallah hep beraber kazanmaya çalışacağız. Evet. Efendim Elazığ'da Necdet Allah için sevip sevmemek nasıl olur? Selamlar demiş. Allah razı olsun. Allah için sevip sevmemek. Allah'ı seviyorsak Allah için severiz. Eğer dünyayı seviyorsak dünya için severiz. Nefsimizi seviyorsak Nefsimiz için severiz. Allah'ı her şeyden çok, canımızdan çok sevmedikçe iman etmiş olmuyoruz. Gerektiğinde canımızı Allah yolunda kurban edemiyorsak Allah'a iman etmiş olmuyoruz. Eğer biri Allah'ı her şeyden çok, canından çok severse, bu durumda Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ı sevenleri sever, müminleri sever yani. Allah'ın sevgisini kazanmak için fedakarlık yapar. Allah'ın kendisine ikram ettiklerini, rızık olarak verdiklerini Allah yolunda infak eder. Aynı şekilde Allah için, Allah sevdiği için yanlış yapanları affeder. Yanlış yapanları yapanlara ayrıca ihsan eder, ikram eder. Kendisine vermeyene verir Allah için. Kendisini sevmeyeni sever. <gülüyor> evet, elbette ki Allah için. Allah öyle sevdiği için, öyle emrettiği için senin için bunu yapıyorum ya Rabbi der. Eğer sevgisini bu şekilde ispatlarsa bu doğrudur. Allah'ı seviyor. Sevgi ispat istiyor çünkü. İspatlanmamış bir sevgi, hakkı verilmemiş bir sevgi, sevgi değildir. Kendini seviyor, Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Bence diyor, bana göre diyor. Sonra Allah'ı sevdiğini, Allah'a iman ettiğini iddia ediyor. Böyle bir imanı Allah kabul etmez. Hayat baştan sona imtihandır. Allah'a olan imanımızı, sevgimizi ispatlama imkanıdır. Allah kulum bana iman etmiş misin? Beni seviyor musun? O zaman şunu şöyle yap der. Sevdiklerinden Allah yolunda infak et der. Aynı şekilde sana neyi emretmişsem bu senin içindir. Sen kazanasın, sen güzel olasın diye, sen Hazreti insan olasın diye senden böyle yapmanı istiyorum. Bana yakın mı olmak istiyorsun, bunu böyle yap. Güzelliğim, isimlerim senin üzerinde tecelli etsin. Ulaşabildiğin her yerde rahmet ol. Hidayet ol, rızık ol, nimet ol, ikram ol, af ol, mağfiret ol. Bu güzellikler senin üzerinde tecelli etsin. Benim isimlerimle isimlen yani. Yoksa eğer kendi nefsimizi seviyorsak, kendi nefsimiz için Allah'ı seviyorsak bu bir iddia olmuş olur. İman etmediği halde Allah'ı sevdiğini zannedenler, Nefsini seviyor, haberi yok yalnız. Allah'tan sürekli ister. Ama Allah'ın sevmediği bir şeyi günde onunla karşılaştığında bu durumda Allah'a itiraz eder. Sıkıntı duyar, bunalıma girer. Allah niye bunu böyle yaptı? Hani Allah'a iman etmiştin? Hani Allah Rahman ve Rahim'di? Hani Allah Kerim'di? Hani Allah Hayr'di? Hani sana olan her muamelesi onun rahmetindendi. Hani Allah seni seviyordu. Hani sen onu seviyordun. Bunu böyle mi anlaman gerekir? Evet, sevgi ispat ister. İsp i̇spatlayanlar doğru söylenmiştir. Gerçek manada hakiki mümindir Allah'ın buyurduğu gibi. Ama ispatlayamayanlar kendi nefsini sevip kendi nefsi için Allah'ı sevenler Allah onlara bir musibet, bir bela verdiğinde ya da verdiği bir nimeti ondan aldığında hemen umutsuzluğa düşer. Ben bunu hak etmedim der. Hatta Allah ayet Kerim'de ne buyurdu? Rabbim bana ihanet etti der. İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Onların ahirette nasibi yoktur. Oysaki Allah ne buyurdu? kıyamet günü Allah'ın huzuruna geldiğinizde Allah'ın rızasını gözeterek yaptıklarınızdan başka hiçbir iş şükrana layık değildir. Yani hayatı yaşarken Allah'ın rızasını istemek gerekir. Allah'ın sevgisini isteyip onu yapmak gerekir. Hayatı yaşamak gerekir. Böyle yapınca imanımızı, Allah'a olan sevgimizi ispatlamış oluruz. Yoksa sevgimiz dilimizde olmuş olur ya da nefsimizle sevmiş oluyoruz ki onu gerçek iman sevgi zannetmiş oluruz. Gerçek iman Allah'ı sevmek karşılıksızdır. Bir karşılık beklemeden. Beni yaratan Rabbim deyip sevmek lazım. Rabbini bilip, tanıyıp, Rabbi ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu Rabbimin rahmetindendir. Bu benim için hayırdır. Bu benim günahlarımın mağfiret olması için gereklidir. Yüksek derecelere ermem için bu bana gereklidir. Rabbim bana ikramda bulunuyor demesi lazım. İsterse en büyük nimetleri ihsan etmiş olsun, isterse en büyük musibetleri versin, bu böyledir. Gönlünün bozulmaması gerekir. Eğer gönül bozuluyorsa, dalgalanıyorsa Allah'a karşı bu iman gerçek bir iman değildir. Bu iman ispatlanmamış bir imandır, zan karışmış bir imandır. Evet. Efendim İstanbul'dan Erdoğan Akar. selam Aleyküm Hocam. Sohbetlerinizi feyiz alarak izliyorum. Demiş efendim. Devamlı Hocam meal ile namaz kılabilir miyim? Demiş saygılarımla. Evet. Meal ile namaz kılınmaz. Ama Mealsiz namazla kılınmaz. Nasıl? Eğer biri Fatiha'yı okuyorsa en azından Fatiha'nın mealini bilmiyorsa, o namaz namaz olmaz. Ne söylediğini bilmelidir. Eğer ne söylediğini bilmiyorsa, bu durumda namazı namaz olmaz. Namazı miracı olmaz. Taklit olur. Zaten okumamız, namazda farz olan, okumamız gereken Fatiha'dır. Gerisi zaten tesbih ettir. Tekbirdir tahmiddir, Hamddir. Fatiha 7 ayet, 7 cümle demektir. Bunu mutlaka geniş geniş anlamak gerekiyor. Yani elhamdülillahirrabbilalemin dediğinde ne dediğini bilmesi gerekir. Ne dediğini bilmiyorsa namazı namaz olmaz. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın dedi. sarhoşken yani ne söylediğini bilmiyorsan zaten aklın başında değildir. Ne söylediğini bilmiyorsan namaza yaklaşma dedi. Ne söylediğini bil. Hem Fatiha'yı okurken ne söylediğini bilmesi gerekir. Ebedi hayatımız söz konusudur. Onun için manasını öğrenmemiz gerekir. Aynı şekilde tekbirin de tesbihin de yani Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Allah derken de ne söylediğimizi bilmemiz gerekir. Subhan ya Rabbi Azim. Rabbim sübhandır. Subhan olan benim Rabbim azimdir. Subhan olan benim Rabbim e'ladır. Yüceler yücesidir. Evet. Allahu ekber derken tek büyük olan Allah'tır. Allah tek büyük olandır. Semi liman hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti. İşitir. Rabbim benim hamdimi işitti. Ona hamd ettim. alemin dedim. Bütün gönlümle Rabbimi övdüm. Hamd ettim. Rabbim benim hamdimi işitti. Ben Rabbimin huzurundayım. Evet namazda okuduklarını Evet en azından sureleri olmasa da Fatiha'yı geniş geniş bilmesi gerekir, anlaması gerekir, üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Çünkü Fatiha bir de Kur'an'ın özüdür, özetidir. Eğer Allah günde 20 sefer, 40 sefer bize okutuyorsa Fatiha'yı, mutlaka bunu anlamamız gerekir. Onun için Fatiha'sız namaz olmaz buyurdu Resulullah Efendimiz. Nasıl Fatiha'sız namaz olmazsa Fatiha'nın manası bilinmiyorsa, biri bilmiyorsa, onun da Fatiha'sı yoktur. Sadece bir takım kelimeler söylenmiştir. Me'alle namaz kılınır mı? Me'alle namaz kılınmaz. Neden? Çünkü hiçbir söz, hiçbir kelam Allah'ın kelamına benzemez. İsterse o bir ayete karşılık yüz bin kelime söyle, o onu karşılamaz. Çünkü onu söyleyen Allah'tır. Kelimeleri yaratan kelimeyi kullanmış. Ondan farklı bir nur tecelli eder. O ayet, o Allah'ın kelamı. Ama sen onu tefsir ederken, yüz bin kelime, güzel kelime söylesen de, gene ondan o nur tecelli etmez. Mutlaka Fatiha'yı anlamıyla beraber bilmemiz gerekir. Okurken de ne söylediğimizi bilmemiz gerekir. Çünkü muhatabımız Allah'tır. Onu Allah'a söylüyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse Allah'ın kelamının da insanların sözüne olan üstünlüğü O'dur. Kıyas kabul etmiyor demektir bu. Bir şeyi Allah söylemiş, bunu böyle söyle demiş, onu öyle söylüyorsun. Bu başka bir şeydir. Sen kendi kendine bir şeyler söylüyorsun, bu bambaşka bir şeydir. Biri kula ait, öteki Allah'a ait. Kıyas kabul etmiyor yani burada. <gülüyor> evet, Fatihasız namaz olmaz. Fatiha'nın anlamı bilinmedin de Fatiha olmaz, dolayısıyla namaz olmaz. Mutlaka Fatiha'yı bilmemiz gerekir. Manasını bilmemiz gerekir. Günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkarken her defasında evet ne söylediğimizi bilmemiz gerekir. Evet. Efendim bir izleyicimiz hayırlı akşamlar hocam. Haylar. Geçen bir gün düğüne gittim. Allah evet. ve Resulü'nün adını getirerek halay çekiyorlardı. İçim bir türlü razı olmadı oynamaya. Ne kadar doğru? Evet. İbadetin yeri ayrıdır. Eğlenmenin yeri ayrıdır. Allah nasıl ki bir şeyleri serbest bırakmışsa eğer İbadet yapıyorsak o anda ibadette olmamız gerekir. Ama eğer düğünse, orada insanlar seviniyorsa, eğleniyorsa, bu durumda eğlenmeleri gerekir. Resulullah Efendimiz eğlenmeyin dedi mi? Hayır. Hatta eğlenin dediler. Düğünde Resulullah Efendimiz'in döneminde aynı şekilde def vardı, çalıyorlardı, oynuyorlardı. Resulullah Efendimiz seyretmişti. Tüm alemler bunu biliyor. Düğünde e, eğlenebilirler, oynayabilirler. Ama hem böyle e, zikir söyleyelim, Allah'ı zikredelim, hem böyle ilahi söyleyelim, hem de oynayalım. Yani karma karışık bir şey olur bu. Bir de buna böyle İslami düğün diyelim. Bu karmakarışık bir şey yani. Müminin her hali zaten ibadettir. O ne yaparsa yapsın, o her halükarda ibadettedir. O anda kardeşlerimizin, o düğün, her kiminse onun sevinç günüdür. Onunla beraber sevilmek gerekir yani. Onu sevilmesi de ibadettir. Evet biz böyle şeyleri doğru bulmuyor, doğru görmüyoruz. Evet. Yani eğer düğünü böyle mevlitli yapıyorsa, zikirli yapıyorsa, ibadetle yapıyorsa, selametle yapıyorsa doğru. Ama bir de düğünü böyle oynayıp eğleniyorlarsa o da doğru. Elbette ki Allah'ın çizgi çeşebi dahilinde. Haram bir şey yapmama kaydıyla. Yok hem Öyle yaparım, hem eğlenelim. İçini birbirine karıştırmış olur. Bu hiç hoş bir şey gibi görünmüyor. Evet. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler, <gülüyor> bayanların erkek doktorlara namahrem hastalıklarıyla ilgili tedavi olması uygun mudur? Evet. Eğer bayan doktoru varsa, imkanımız varsa kesinlikle erkek doktora muayene olmak veya ameliyat olmak doğru değildir. Şartlar, imkanlar eğer müsaitse. Yok, şartlar, imkanlar müsait değilse, imkansızsa bu durumda e, caiz olmuş olur ki herhangi bir sorun olmaz. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Efendim, bir izleyicimiz selamun aleyküm. Dünyanın en tatlı ve en şerefli sultanı. Yükünüz çok ağır. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim bizi ve kardeşlerimizi size layık etsin. Allah razı olsun. Allah yükü hep beraber taşımayı nasip etsin, ehsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet. Selamun aleyküm hocam. Allah aleyküm Celle Selam. Celaluhu Cebbar ismiyle insan üzerinde bir tecellisi var mıdır? Varsa nasıl bir tecellisi olur? Evet. Allah'ın bütün isimleri mutlaka kulda tecelli etmiştir ki Allah o isimlerini beyan ediyor. Allah'ın cebbar ismi kulda tecelli eder. Cebbar, cebre, Zoraki, işi yaptıran demektir. Allah cebbar ismiyle kuluna muamele ederken nasıl muamele ediyor? Onu küfre zorlamaz, imana zorlamaz ama bir kul bir dua ettiğinde, Ya Rabbi ben sana dost olmak istiyorum dediğinde, bu durumda eğer o, o dostluğu kazanabilecek, hak edebilecek ameller yapamazsa, ne olur? Allah o işi yapsın diye onu zorlar. Bu durumda ona yardım etmiş olur. Duası gerçekleşsin diye yardım etmiş olur. Aynı şekilde Allah'ın cebar ismi üzerinde, bir kul üzerinde tecelli edince, Nasıl tecelli ediyor? Kul kendi nefsini zorlar. Nefis ibadet yapmak istemez, onu zorlar. Cebar ismiyle muamele etmiş olur. Kul Allah yolunda hizmet etmek istemez, evet. cebar ismiyle ona muamele eder, onu güzel yapmaya, hizmet yapmaya zorlar. Aynı şekilde nefse muamele ederken nefis her Allah'tan yüz çevirdiğinde, başka tarafa gitmeye çalıştığında ne yapar? Onu Allah'a döndürür. Cebar ismiyle bunu yapar. Onu zorla yapar. Evet, Cebar ismiyle kendi kendisine, kendi nefsine muamere de bulunmuş olur. Birilerine yardım eder kendi, onun iyiliği için. Mesela kendi evladımız yanlış yaptığında, çocuktur, bilmiyor. Ne yapıyoruz? Orada zor kullanıyoruz. Neden dolayı? Onun hayri için. Bu durumda ona da cebar ismiyle muamele etmiş oluyoruz diyoruz. Çünkü Allah'ın bütün isimleri Allah isminden, Rahman ve Rahim isminden tecelli ediyor. Allah'ın vedudu isminden tecelli ediyor. Evet. İnşallah anlaşılmıştır. Efendim, biz izleyicimiz cennetin bir sonu var mıdır? <gülüyor> sonu olabileceğini söyleyen kimseler var. Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Allah cennet içinde, cehennem içinde ne buyurdu? kalidi nefiha kalidi nefiha ebeda buyurur. Cennet içinde ebedidir dedi. Cehennem içinde. İkisi de ebedidir dedi. Bu durumda bir kul Allah'ın söylediğinin dışında nasıl söyleyebilir bunu? Bunu söyleyemez. Bir mümin bunu söylemeye cesaret edemez. Söylüyorsa mutlaka ona başka bir kılıf bulmuştur. Yani benim aklım almıyor demiştir. Onun için ki ona bir kılıf bulmaya çalışmıştır ki bu yanlıştır. Allah ebedidir dediyse ebedidir. Evet. Kim ne derse desin. Efendim Konya'dan Emre isimli bir izleyicimiz bir araç alacağım zaman on peşinat vereceğim. Kalanı 24 ayda ödeyeceğim deyip araç kaç para olur desem ve kabul etsem caiz midir? Evet. ...böyle yaptığında caiz olmuş olur. Yani o alışverişi yaparken anlaşmayı bitirmek gerekir. Onu kağıda dökmek gerekir. Şahitlerin olması gerekir. Alışveriş tamamlandığında alışveriş caiz olmuş olur. Ama alışverişi yarım bırakırsa o caiz olmaz. Yani dese ki, param olursa şu zaman vereceğim bu kadar olsun. Olmazsa böyle uzun süreli olsun... Böyle muallakta alışverişi bırakırsa bu yanlış olur. Bu caiz olmaz. Ama alışverişi bitirdiğinde o caiz olmuş olur. Evet. Efendim Halil Barut mürşidi kamil kimdir? Vasıfları nelerdir? Mürşidi kamil kimdir? Vasıfları nelerdir? Mürşidi kamil peygamber varisi demektir. Peygamberi temsil eden demektir. Bu durumda peygamberi bir vasfa sahip olması gerekir. Yani peygamberin ahlakıyla ahlaklanmış olması gerekir. Peygamberin ahlakı nedir? Kur'an. Canlı Kur'an. Onun da canlı Kur'an olmuş olması gerekir ki o müşid-i olsun. Peygamberi vasıfla vasıflanmış olsun. Aynı şekilde müşid-i kambil demek hizmetçi demektir. Hizmetkar demektir. Allah'ın kullarının hizmetçisi, hizmetkari. Onlara onlara Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan, onlara hikmeti öğreten, onların nefsini tezkiye eden, onları yıkayıp temizleyen, günahtan temizleyen, onları şirkten temizleyen, nifaktan, münafaklıktan temizleyen, onlara bilmediklerini öğreten, onları mürşit, irşad eden, rüştüne erdiren, onları manevi olarak büyüten, evet manevi olarak büyüten anne, baba, Bununla beraber anne baba nasıl evladının hizmetindeyse o da aynı şekilde kendisiyle beraber olan kendisine tabi olanların hizmetindedir. Hizmetçisidir ve kendini ölebilir. Kendini hizmetçi olmaktan başka bir şey bilmez. Bu hizmetinin karşılığını Rabbinden ister, Rabbinden bekler. Çünkü bu görevi Allah ona yüklemiştir. Kullarımı bana getir emrini Allah ona vermiştir. Dolayısıyla kullarını Allah'a taşırken Temizleyip huzura hazırlarken karşılığını Rabbinden istiyor, Rabbinden bekliyor. Bütün derdi Allah'ın kendisine verdiği emri yerine getirmektir. İnsanları Allah'a, Allah'ı insana sevdirmektir. İnsanı kendisiyle beraber olanları temizleyip Allah'ın huzuruna layık hale getirip Allah'a dost yapmaktır. Hizmetçi, tam bir hizmetçi. Kendini bunun dışında bir şey olarak görmez, göremez. Evet. Allah yolunun hizmetçisi, vahyini taşıyan hizmetçi, Allah'ı kuluna taşıyan hizmetçi, bunun için fedakarlık yapan hizmetçi, bunun için engel tanımayan hizmetçi, kendisiyle beraber olanlar ne kadar yanlış yaparsa yapsın, Asla onlara kızmayan hizmetçi. Evet. Mürşid-i tek kelimeyle hizmetçi demektir. Ümmetin hizmetkarı demektir. Allah yolunun hizmetçisi demektir. Allah'ın vahyunun hizmetçisi demektir. Resulünün hizmetçisi demektir. Onda başka bir şey de beklemek doğru değildir. Başka bir vasıf yüklemek de doğru değildir. Efendim Diyarbakır'dan Meyrema Gökdemir. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Ben çok vesvese yapıyorum. Her zaman her şeyin kötü olacağını düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Kardeşim Hamdiye'ye selam söyler misiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aleykümselam Selam. <Sessizlik> vesvese şeytandandır. Vesveseyi biz yapmıyoruz. Vesveseyi şeytan yapıyor. Şeytan gönlümüze vesiseyi veriyor. Dolayısıyla mutlaka şeytana karşı tavır almamız gerekir. Tavrımızı koymamız gerekir. Onun verdiği vesiseyi gönlümüze almamamız gerekir. Kendimizi onun verdiği vesiseden korumaya çalışmamız gerekir. Bunun için ne yapmak gerekir? Şeytandan Allah'a dönmek gerekir. Şeytana döndüğümüz için onun verdiği vesileyi alıyor, onunla meşgul oluyoruz. Ama Allah'a dönünce şeytanın verdiği vesileden de şeytandan da yüz çevirmiş oluyoruz. Nasıl Allah'a dönmemiz gerekir? Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Rabbim benimle her anda beraber olandır. Beni koruyandır, hafizdir, gözetendir, müheymindir. Rabbim hayırdır. Benim için hayrı dileyip, hayrı yaratandır. Bana rahmetiyle muamele edendir. Her ne olursa olsun, benim kazanmamı dileyendir. Onun için, insan kendisini yaratan, rahman ve rahim olan Rabbine güvenmez mi? Tevekkül etmez mi? Rabbimiz güvenilmeye layık değil midir? Ona güvenmemiz gerekir. Eğer şeytan vesvese veriyorsa, Allah'a tevekkül etmede, güvenmede bir sorun var demektir. İmanımızda bir sorun var demektir. Allah'a gerektiği gibi güvenemiyoruz, tevekkül edemiyoruz. Vekil olarak Allah bana yeter, Allah bana kafidir diyemiyoruz demektir. Evet, ne yapmamız gerekir? İmanımızı artırmaya çalışmamız gerekir. Rabbimizi biraz daha Anlamaya, tanımaya çalışmamız gerekir ki Rabbimizin evet. bütünüyle hayır olduğunu, rahmet olduğunu, güzellik olduğunu e, anlayıp buna iman etmemiz gerekir. Bunu anlayınca, marifete sahip olunca şeytan vesvese veremez. Evet, her şey Allah'ın kudretindedir. Malik ve melik olan Allah'tır aynı zamanda mülkünün melikidir. Her anda her şeyi idare edendir. Bu varlıkta tutandır. O dilemeden ağaçtaki yaprak düşmez. O dilemeden ne kimse konuşabilir ne kimse hareket edebilir hatta ne kimse düşünebilir. Onun için bize düşen Rabbimizle beraber olmaktır. Ona güvenmektir, ona tevekkül etmektir. Şeytandan da şeytanın verdiği vesveseden de yüz çevirmektir. Efendim Manisa'dan Erhan Yorulmaz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şeker ve tansiyonu olup oruç tutamayan birisinin sorumluluğu nedir? Ne yapmalıdır? Açıklar mısınız? Evet. Eğer biri hastaysa, ister şeker olsun, ister tansiyon olsun, ister böbrek olsun, ister midde olsun o fark etmiyor. Eğer oruç tutmaya güç getiremiyorsa, oruç tuttuğunda sağlığıyla ilgili bir sorun olacaksa, yaşayacaksa bu durumda o e, hastalığından dolayı mazereti vardır, mazurdur. Oruç tutması gerekmez. Ne yapması gerekir? Her bir gün için fitre vermesi gerekir. Eğer fitreye de gücü yetmiyorsa Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Ya da gücü yettiği zaman onu verir. Evet, orucunun e, fitresini gücü yettiği zaman verir. Onun için herhangi bir sorumluluk yoktur. Onu sorun sıkıntı yapması doğru değildir. Yalnız orucu sadece e, yemekten, içmekten kesilmek olarak anlamak doğru değildir. Zahiri orucunu, mide ile alakalı olan orucu tutamayabilir ama e, mutlaka Gözünün orucunu, kulağının orucunu, dilinin orucunu, elinin, ayağının, gönlünün orucunu tutması gerekir. Yani gözünü harama bakmaktan, yanlışa bakmaktan alıkoyması gerekir. Kulağını haram dinlemekten, yanlış dinlemekten, dedikodu iftira, gıybet dinlemekten alıkoyması gerekir. Dilini yanlış söylemekten alıkoyması gerekir her birini hayırda kullanması gerekir. Gönüne yanlış bir şeyin gelmemesi için dikkat etmesi gerekir. Evet, eliyle, ayağıyla yanlış şeyler değil, güzel şeyler yapması gerekir ki orucu evet, tutmuş olsun. Bir tek mide orucunu tutamamış ama diğerlerini tutmuştur. Eğer biri sadece mide orucunu tutar, bunları tutmazsa, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü Vesselam, öyle insanlar var ki, Oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Eğer aç kalmaksa oruç bu durumda eğer Resulullah Efendimiz sadece açlık kar kalmış dediyse oruç bu değil demektir. Evet oruç biraz önce söyledim. Bütün azalarımızla orucu tutmamız gerekir. Herhangi biriyle tutamadığımızda onun da eğer mazeretimiz varsa vardır zaten. Yoksa Diyelim ki kulağımızda yanlış bir şey dinlediysek, birilerinin gıybetini dinlediysek, hemen tövbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım, orayı temizlememiz lazım. E, tutamayan için herhangi bir sorumluluk yoktur. Evet. Efendim, bir izleyicimiz iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Felek ne demektir? Teşekkür <gülüyor> ederim. Felek her bir şey için kullanılabilir. Felek, gezegenler demek, yıldızlar demek, ay, güneş, yıldızlar demek, Buna beraber gezegenlerin, yıldızların bulunduğu yer demek. Dolayısıyla felekler her şeyi kapsır, her şey demek. Dünyaya ait, varlığa ait her ne varsa, yere göğe ait her ne varsa hepsini içine alır felekler. Buna beraber cenneti cehennemi de içine alır. O zaman yer, gök, iç arasında ne varsa her birine felek ve felekler denir. Yani evet, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, galaksiler bu durumda e, her bir kat için gökler, e, hepsine toptan felek, felekler denir. Eflak, felekler. Efendim, Koceli'den nur-u muvahhid Selamun aleyküm değerli aleyküm. hocam ve kardeşlerim. Kardeşlerimin günleri mübarek olsun. Allah razı. Olsun. Hocam imanın sevmek olduğunu sizden öğrendiğim gün sizi kalbime saldın. Sizi ve cemaatinizi bir arkadaş vasıtasıyla öğrendim. Koceli'de yaşayan Abdullatif abiyle ile buluşup Diğer TV ailesi hakkında bilgi aldın. Sizi Allah için seviyorum. Sizinle bu yola çıkmak istiyorum. Sohbetleri ve derslere başlayacağım inşallah. Dua ve himmetinizi bu kardeşinizden esirgemeyin. Çok kadife bir sesiniz var. Diyar TV'yi birinci sıraya aldın. Aşkı hiç tatmadım. Allah aşkı tattıranlardan eylesin inşallah. Kardeşimiz zaten yola girmiş. Yolculuk başladıysa Allah aşkı tattırır. Aşk Allah ile tadılır. Allah bunu kuruna ihsan etmiş, ikram etmiş. Çünkü Allah'ın kuruna nefet yürü, Allah'a aşık. Ama üstü perdelenmiş. Biz perdelemişiz onu tabii farkında olmadan. Allah o perdeyi aralar. Evet, bütün şiddetiyle Allah'a aşıklığı tadarız ki bu gerçek manada mümin olmaktır. Bu Gerçek manada Hazreti insan olmaktır. Allah inşallah o aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimize tattırır, ihsan eder, ikram eder. Evet. O aşkla beraber Allah'ın sevdiği kulu olur. Bu arada abdur kardeşimize de selam olsun inşallah. Efendim Özgül Öncü tek kelimeyle harika Allah razı olsun demiş. Allah razı olsun. Harika olan onun gönlüdür. Evet. Efendim Bitlis'ten Öznur Can selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dinde eksiklerimiz var ama bunu tamamlamak için çok istiyorum ama ortamdan dolayı yapamıyorum. Ne yapmam gerekir? hepimizin eksikleri vardır. Her birimiz hayatı yaşarken Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. abdolmaya olmaya çalışıyoruz. Doğru yapmaya, güzel yapmaya çalışıyoruz ki imtihanlar sürekli değişiyor. Her yeni imtihan geldiğinde mutlaka onu kazanmak için çabamızı, gayretimizi sarf edip güzel yapmaya çalışmamız gerekir. Eğer içinde bulunduğumuz ortam, arkadaşlarımız daha doğrusu Allah'a kul olmaya çalışırken, imtihanları kazanmaya çalışırken, güzel yapmaya çalışırken bize destek olmuyor, tam tersine bir de bize mani olmaya çalışıyorlarsa, kesinlikle böyle arkadaşlardan, böyle arkadaşlıklardan uzak durmak gerekir. Bize Allah yolunda yardım edecek, yardım eden arkadaşlara, kardeşlere ihtiyaç vardır. Gerçek dost, sen Allah yolunda yürümeye çalışırken sana yardım edendir. Sen Allah'ı zikretmeye çalışırken sana yardım edendir. Sen Rabbinin muradını anlamaya çalışırken, hikmetini anlamaya çalışırken, ayetlerini anlamaya çalışırken sana yardım edendir. Bununla beraber Resulünü anlamaya çalışırken, Resulünün yolunda yürümeye çalışırken sana yardım edendir. Gerçek dost. Sen Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışırken, rahmetini kazanmaya, rahmetinin içine girmeye çalışırken sana yardım edendir gerçek dost. Düşman da bunun tersidir. Seni Allah'tan ali koyuyorsa, Allah'ın zikrinden ali koyuyorsa, secdeden ali koyuyorsa, namazdan ali koyuyorsa, Allah yolunda hizmet etmekten ali koyuyorsa, Allah'a davet etmekten ali koyuyorsa sana eğer başka şeyleri hedef olarak gösteriyorsa, başka şeylerin peşinden koşmaya seni davet ediyorsa, bu da gerçek düşmandır. İster bunu bilsin, ister bunu bilmesin. Şeytandan yana durmuş, bununla beraber, şeytanın verdiği vesvesiyle, şeytanın işini yapıyor demektir. Evet. Allah yolunda eğer biri bize mani oluyorsa, onlardan, çevreden, ortamdan uzak durmak gerekir. Bizi Allah'a davet eden, Allah'ı sevdiren, Allah'a döndüren, yönlendiren kardeşlerle ortamda bulunmak gerekir. Evet. Böyle bir ortam yoksa, böyle bir ortamı bizim oluşturmamız gerekir. Evet. Efendim, Samsun'dan Özgül Öncü takva sahibi nasıl oluruz? Şimdiden sizi çok sevdiğimi söyler. Rabbimizin her daim siz ve kardeşlerimizle olmasını dilerim. Evet. Takva sahibi nasıl oluruz? Takva, Allah'a karşı sorumluluk demektir. Kovamında bir sorumluluk, aşırı gidilmeyen bir sorumluluk. Her hak sahibine hakkını teslim eden bir sorumluluk. Allah'a karşı sorumluyuz. Resulüne karşı sorumluyuz. Allah'ın vahyine karşı sorumluyuz. Allah'ın kullarına karşı sorumluyuz. Anamıza, babamıza karşı sorumluyuz. Evladımıza karşı sorumluyuz. İnsanlığa karşı sorumluyuz. Bütün varlığa karşı sorumluyuz. Bütün bu sorumlulukları bizim bize yerine getirten şey nedir? Takvadır. Takvayı, bu sorumluluğu bir elbise gibi giymek gerekir. Allah öyle bir hidayet-i kerimede Allah sizin için elbiseler indirmiştir. E, korunasınız diye, bir de e, sizin için süs olsun diye elbiseler ama elbisenin en hayırlısı takva elbisesidir dedi. Manevi elbise. Bu elbiseyi giymek gerekir. Mutlaka bu elbiseyi giyebilmek için de önce o elbiseyi almak gerekir. Bir yerden almak gerekir elbiseyi. Bir müşrik ameli tabi olanlar onunla beraber yürümeye başladığında bir müşid Kambil'in ona yapacağı ilk işlemlerden bir tanesi ona bu elbiseyi giydirmektir. Allah'a karşı sorumluluğu ona giydirmektir. Takva elbisesini. Bu elbise nurdan bir elbise. bırınla beraber kim bu elbiseyi giyerse bu elbise onu korur. Takva aynı zamanda korunmak demektir. Neden korur? Onu önce küfürden korur, şirkten korur. Rabbine karşı suizanda bulunmaktan korur. Allah'a karşı saygısızlık yapmaktan korur. Resulüne karşı saygısızlık yapmaktan korur. Allah'ın vahine karşı saygısızlık yapmaktan onu korur. Sonra onu cehennemden korur. Onu yanlıştan, hatadan, kusurdan, günahtan korur. Elbise, takva elbisesi. Allah'a karşı sorumluluk elbisesi. Evet, bunun için evet, bir müşid-i tabi olmak gerekir ki, bu elbiseyi giyebilelim. Zaten, biri bir müşid-i kâmele tabi olduğu andan itibaren yavaş yavaş bir süre sonra o elbiseyi giydiğinin farkına varır, etrafındakiler de onun farkına varır. Hatta söylerler, yani artık başımızda hoca oldun, hacı oldun, İkide bir Allah diyorsa ne söylersek söyleyelim, işte Allah böyle istiyor, Allah böyle seviyor, Allah böyle emretmiş diyorsun. Onu bu şekilde konuşturan onun takva elbisesidir. Evet Efendim bir izleyicimiz, efendim sizinle Kur'an ile tanıştık, en büyük nimet Allah'ın kulu ile konuşmasıymış, bunu anladık, sizi vesile etti Rabbimiz. Biliyoruz ki bizler de Allah'ın kullarına vesile olursak, siz buna seviniyorsunuz. Rabbim sizi sevindirmeyi her daim nasip etsin efendim. Çok teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun. Her nimetin şükrü cinsiyle yapılır. Yani Allah bir kuluna mal vermişse, o mal verilen kul sadece Ya Rabbi şükür demekle şükretmiş olmuyor. Ne yapması gerekir? Bir de o malı Allah yolunda sarf etmesi gerekir, harcaması gerekir ki şükretmiş olsun. Allah kuluna göz vermiş, gözünün şükrünü nasıl eda etmesi gerekir? Allah'ın vahyinini okuyacak, dışarıyı bakarken her şeyi bir ayet olarak okuyup hikmetle bakacak ki gözünün şükrünü eda edebilsin. Her nimetin şükrü cinsiyle yapılır. Allah iman vermişse bu durumda evet, imanın şükrünün cinsi de iman olmalıdır. Yani Allah'ı sevmek olmalıdır. Allah için sevmek olmalıdır. Bu sevgiyi bir de ikram etmek olmalıdır. İnşallah hep beraber bu sevgiyi ikram edeceğiz. Rabbimizi seveceğiz. Rabbimizin vahyinni seveceğiz. Rabbimizle konuşmayı seveceğiz. Aynı şekilde Rabbimize davet etmeyi seveceğiz ve sevdireceğiz. Allah razı olsun. Efendim, başka bir izleyicimiz, Allah aklını kullanmayanlara nasıl bir muamelede bulunur? Evet, Allah ayet-i Allah aklını kullanmayan topluluğun üzerine pisliği döker dedi. Bu pislik manevi pisliktir. Yani o aklını kullanmadıysa, aklını nasıl kullanması gerekir? Elbette ki aklını Allah'ın vahyinin ışığında kullanması gerekir. Yani aklını kullanırken Rabbim bunu böyle söylemiş. Acaba ne demek istedi? Acaba Rabbimin muradı nedir? Dediyse Allah'ın vahyinin nurunda aklını kullanıyor. <gülüyor> Allah neyi emretmişse onu anlamaya çalışması gerekir aklıyla. Allah'ın muradı nedir? Rabbim benden ne istiyor? Bunu yaparsam neyi kazanırım? Yapmazsam neyi kaybederim? deyip aklını kullanmalıdır. Yoksa o küçücük aklıyla Allah'ı hesaba çekmeye kalkışırsa, Allah'ın ayetlerini hesaba kal çekmeye kalkışırsa, acaba derse, Rabbini hesaba çekmeye kalkışıp suizanda bulunursa, bu akıl, akıl değildir, kullanılmamış bir akıldır. Allah ayet-i kerimede, canlıların en kötüsü, aklını kullanmayan insanlardır dedi. Aklını kullanmak için, yani nasıl ki gözün görebilmesi için ışık lazımsa, aklın da anlayabilmesi için vahyin bilgisi gerekir. Hikmet gerekir. Vahyin ışığı gerekir yani. Evet, Aklını Allah'ın vahyinin nurunda kullanmayanlar, ışığında kullanmayanlar, aklını Allah'ın vahyini anlamada kullanmayanlar, peygamberini anlamada kullanmayanlar, kendini anlayıp tanımada kullanmayanlar, imtihani anlayıp kullanmayanlar, anlamaya çalışıp kullanmayanlar aklını kullanmamıştır. Allah onların üstüne pisliği döker, bir sürü saçma sapan fikirlere, düşüncelere sahip olurlar. Bir sürü fikir üretirler, yürütürler. Evet. Rablerine ters düşerler. Rabbinin vahyine ters düşer söyledikleri, konuştukları, anlattıkları. Allah onlar için canlıların en kötüsü dedi. Yani bir köpekten daha aşağı, bir domuzdan daha aşağı artık Ahirete göreceği muamele de herhalde nefsinin bulunduğu hal her neyse ona göre muamele yapılır. Bir köpeğe, bir domuza yapılan muamele. Evet. Efendim bizinizle bir soruyla beraber bir arada yapalım. Evet. Efendim, Allah'ın vahyinden, Resulünden kaçınca insan nasıl bir hal alır? İnsan Allah'ın vahyinden kaçınca, Resulünden kaçınca şeytanla, iblisle beraber olur. Allah ayet-i de öyle buyurmuştu. Eğer bir kul Rabbinin ayetlerini dinlemezse, vahyini dinlemezse, hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Evet, hayvandan daha aşağı. Eğer Rabbinden kaçıyorsa, Rabbinin dostluğunu kabul edemediğinden dolayıdır. Rabbine iman etmediği için dostluğunu kabul edemiyor. Onun dostluğunu kabul etmeyince kimin dostluğunu kabul ediyor? Şeytanın verdiği besiseyi kabul ediyor. Dolayısıyla şeytani iblisi de dost olarak kabul ediyor. Şeytanın kendisine yardım edeceğini düşünür. Bununla beraber biraz daha ileri gittiğinde ona abdolmaya başlar. Onu tapmaya başlar, onu ilah edilmeye başlar. Hatta öyle ki artık e, düşünmeye bile gücü yetmez. İbadet yapmaya gücü yetmez. Dorsa şeytan bırakmıyor diyor. Evet. Şeytanın işini bitirdi. O şeytana bütünüyle kul olmuştur, abd olmuştur. Şeytana tapmıştır. Oıştaki ne buydu ayet-i kerimede? Ben size şeytana abd olmayın demedim mi? Sizin Allah'a abdolun demedin mi? O sizin apaçık düşmanınızdır demedin mi? Allah buyuruyor. Rabbimizi dinlemeyince, vahyini dinlemeyince, anlamayınca, kabul edemeyince şeytana abdolmuş oluruz. Allah bizi böyle bir şeyden mahafaza eylesin inşallah. ben teşekkürler. teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.